725, numaralı konu, Emir Hürmet hususunda Ebu Bekre'nin naklettiği hadis, evet, bir gün Abdullah bin Amir Minber'e çıkarak halka hitap etti, sırtında ince bir elbise vardı, saç ve sakalı da güzelce taranmıştı, Ebu Bekre de, o gün mescitte bulunuyor ve Minber'in hemen yanında oturuyordu, Abdullah hutbeyi bitirip indi ve namazı da kıldırdıktan sonra mescitten çıktı, onun çıkışından sonra haricilerden olan Mirdas Ebu Bilal kalkarak, Müslümanların emirine de bakınız, ince elbiseyle, Biseler giyerek kendisini fasıklara benzetmiş dedi, onun bu sözlerini işiten Ebu Bekre, oğlu Usayla'ya, git, bana Mirdas Ebu Bilal'i çağır, dedi, çocuk da koşup Ebu Bilal'i çağırdı, Ebu Bekre ona şunları söyledi, emir hakkında söylemiş olduğun sözlerini duydum, ancak ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işitmiştim, kim Allah'ın sultanına ikramda bulunursa Allah onu şereflendirir, kim de onun sultanını zayıflatıp rezil etmeye kalkışırsa Allah da onu zayıflatır ve rezil eder.